olgun human ray Bir de gündem programından daha merhaba ben Mustafa Ela Berna arkadaşımız bugün aramızda değil kendisi farklı bir yoğunluğun nedeniyle Aramıza katlamadı, kolaylıklar biliyoruz kendisine. Bugünkü konuklarımız Selilozi Sendikası Kartonsan Başçamışlığı Mustafa Gürel ve yine Selilozi Sendikası üyesi ve Lila Kağıt Direnişleri'nden Mustafa Tarttaş. Bugün programda 3 Mustafa yan yana olacağız. Mustafa'lar biraz karışabilir. Şu an Kartonsan'da bir direniş var. İsterseniz Mustafa Gürel'de başlayalım başlayalım. Kartonsan'da neler oluyor? Direniş neden başladı ve nasıl ilerliyor? Merhabalar, iyi yayınlar. Kartonsan karton yeri Sellul İş Sendikası'na bağlı, Kocaeli Şubesi'ne bağlı, Kocaeli'de bulunan karton fabrik, fabrikasında yetkili bir sendikayız. Örgütlü bir sendikayız. E, 168 üyemiz var. 168 üyemizle birlikte 25 gündür 25 gündür görev alanında hakkımızı arıyoruz. E, ücret ve ücrete bağlı Sosyal haklarda anlaşamadığımız için greve uygulamasına koyduk. 22 Aralık günü grev uygulamasıyla beraber grevimizi devam ettiriyoruz. İlk günkü coşkuyla gidiyor. E, bu anlamda bu şekilde. Peki e, Lilla Kağıt işçisi Sağabey'e soralım. E, Lilla Kağıt'ta neler oldu? Sizin kazanım açıklamanız da olmuştu. Orada gösteren bir vardı. Ve sonrasında bir toplu sözleşme sözcüğüne girdiniz. Biraz da siz, evet. siz de Bizim sürecimiz bayağı bir uzun önce. Yani bir 16-17 ay önce falan başladı. Vekatta yani ücretlerin düşük olduğu ve çalışma koşullarının iyi olmadığı için bir şeye başlattık. Tabii ilk duyulan, buna önderlik edilen arkadaşlar işten atıldı. Çoğuyla pazarlık usulü anlaşıldı. O süreçte zorlaştı bizim işimiz. Sonraki atılan arkadaşlarla direniş çadırımızı kurduk. Direniş çadırı fiili olarak şu an... ...378. gününde falan yani bayağı bir e, gündür o kapının önünde gel git yapıyoruz. Vadiye çıkış girişlerinde arkadaşlara sesleniyoruz. kartonzandaki arkadaşlar da geldi orada eylem yapıyoruz, basın duyuruz yapıyoruz. E, bir şekilde e, örgütlenmeye çalıştık. Ge geçen senenin e, sonuna doğru da yetkiyi aldık, yetki başvurusunda bulunduk. Yetki başvurumuz olumlu sonuçlandı. Şu an itiraz etti ama bir yandan da toplu görüşme devam ediyor... E, i̇lerleme kadetmiş şekildeyiz. İstediğimiz birçok şey oldu. İdari maddelerin birçoğunu kabul ettiler. Ama şu anlık işte ücret konularında birazcık gergitler oluyor. E, neticesinde anlaşmama kısmı da var, anlaşma kısmı da var. E, bakıyoruz şu an pazarlık devam ediyor. Aynı zamanda yasal süreçler devam ediyor. İşçilerin sendikal tazminat davaları benim emsal olarak gösterilen sonuçlandı. İstinafta 4 aydır istinafta şu anlık. Onlar devam ediyor. İsnaftan gelmesini bekliyoruz bir yandan onların. Bir yandan da yetki davası var Mart'ta. Mart'ın 3'ünde hatırlamıyorsam ben yani de tam net hatırlamıyorum ama. Mart'ın 3'ünde diye biliyorum. O yetki davası var. Bir yandan hukuki süreç devam ediyor. Bir yandan da şey devam ediyor süreci devam ettiriyoruz bu şekilde. Evet. E, ücret ve çalışma koşulları nedeniyle direnç başladı demiştiniz. E, evet. E, şu anda 378. gün aslında program bir gün sonra yenilecek. 379. gün olacak. Evet. Biraz çalışma koşullarından söz eder misiniz? Yani biraz daha ırklandırmak mümkün mü? Ya da yani ücretin varlığa enflasyon ortamında nereden nereye geldiğine dair de veriler sunmanız mümkün mü? Ya yani şöyle bir durumdu bizim orada çalıştığımız zamanda. Hani asker ücretin 2-3 lira üstü yani daha 2-3 lira üstü dedim saat ücretinde 2-3 lira üstünü veriyor. Ee, yani o da tekabül ediyor. En fazla 400-500 lira üstüne tekabül ediyor. İşte o civarda bir para veriyor. Ee, onunla milleti durduruyor. Sen iyisin. Sen tamam senin ücretini iyi yapacağız modunda devam ediyordu öyle. Bir de prim şeyi vardı. Prim diye bir durum vardı. ikram yerine prim diyordu. %75'ten başladık 4 yılında olduğuna %100'e kadar veriyordu. Bunu kırbaç gibi kullanıyor. İşte habersiz geldin, mesaiye geldin, kesiyorum işte. Kafasına göre yani tartıştım benle kesiyorum. Yani bir kırbaç gibi hiçbir şey yapmayacaksın, gelip gideceksin. O zaman hak ediyorsun. o zaman yani biz de bunlara karşı biraz sert işte tabii bazı işten anlayan arkadaşları, yani iyi olan arkadaşlar iyi kesmiyorlar. Aynı şey benim başıma göre mesela ben gelmiyorum habersiz. Benim primim kesilmezken benim elemanım gelmeyince ben şikayetçi değilim. Ben yerimi doldurabiliyorum ama onun primi kesiliyor mesela. Hani işine yarayan adamı farklı, işine yaramayan adamı farklı davranıyor. Yani bu şekilde başladı. O ücret kısmında zaten geçinemiyor. Şu anki koşullarda da geçinmek mümkün değil fabrika içerisindeki ücrette. Ama şu anki koşulu sendike geldi gelende bir sosyal hakların çoğalması yani. Vazgeçirmek için zam oranlarını yüksek ver enflasyonun üstüne verdi. Biz mutlu ediyor bunları arkadaşlarımız bir nebzede gelir düzeyleri arttığı için mutlu oluyoruz. Ama bu o kendisi yaptıkça bu işleri yani zam veriyor, bize yarıyor. İşte zam vermiyor, yine bize yarıyor. Yani sonuçta oradaki bir birlikteliğin önemi ortaya çıktı ve sonunda yetki yetki belgesini aldık. İnşallah toplu sözleşmeyi de yapıp bir fili direnişe geçmeden orayı veya fabrikayı kapatmak direniş yapmadan sonuçlanır. Bizim amacımız fabrikayı yakıp yıkmak veya durdurmak değil. Bizim amacımız kendi gelir düzeyimizi maksimum seviyeye yükseltmek sonra da işimizi yapmak. Aynı şey için içinde geçerli bizim için de geçerli. Peki Mustafa Güral Bey siz biraz çalışma koşullarından ve ücretim var olan enflasyon ve artışlardan nasıl etkilendiğinden söz edebilir misiniz? Ülke, ülkedeki e, ekonomik şartları zaten ülkede yaşayan artık herkes biliyor. Ekonomist oldu herkes. Zor durumdan geçiyoruz. Özellikle e, çalışanlar, sabit gelirli insanlar zor durumdan geçiyoruz. Bu zor durumdan geçerken işverenler için konuşuyorum. İşverenler İyi kazanıyorlar. Bu dönemde işçilere, çalışanlarına sahip çıkmaları gerekiyor. Bizim kendi özelimizde, kendi fabrikamız şöyle özetleyeyim. Büyük bir fabrika. Avrupa'da üçüncü, Türkiye'de birinci kuşe karton üretiyor. Ve mali tabloları borsaya açık, finansal tabloları ortada açıklanmış olduğu son 9 aylık verisi 666 milyon net kar. Yani kazanan bir iş yeri. Bu iş yerine biz kazandırdık, çalışanlar kazandırdık, katkımız büyük. Son dönemde işte pandemi ile beraber biliyorsunuz işte hepimiz yaşadık, zor bir süreçten geçtik. Dünyada, ülkede, biz bu pandemi koşulları içerisinde fabrikamız bir gün, bir saat durmadı. Çalıştık, 3 vardiya 7-24 çalışan bir fabrika. İnsanlar sokağa çıkmaya korkarken, sokağa çıkma yasakları var iken bile biz işe gittik, işimizin başındaydık. Arkadaşlar hasta oldu, yanımızdaki arkadaşlar hasta oldu. Onların yerine fazla mesailer, fazla çalışmalar yaparak çalışmaya devam ettik. Geldiğimiz noktada e, biz ücretlerimizin işte biliyorsunuz bir enflasyon verisi var. İşverenin bize dayattığı bir TÜİK'in açıkladığı enflasyon verisi var. Bizim Eylül itibariyle sözleşme yürürlük tarihi e, %80.21'lik bir tüfe, resmi açıklanan tüfe var. E, i̇şverenin de bize dayattığı ücret artışı buna bağlı işte 10 puan da fazla veriyorum diyor %90 e fakat gerçek enflasyon bu olmadığı için e biz bu rakamları mümkün değil kabul etmemiz e o anlamda grev kaçınılmaz oldu yani bizim e, ücretteki problemimiz devam ediyor 71 yılında sendika bu iş yerine girmiş biz sendikal örgütlü bir işçiyiz yani bizim kazanımlarımız oldu geçmişte grev tecrübeleri olan bir iş yeri burası yani büyük bir iş yeri yani bizim ücretlerimiz çalışan arkadaşlarımız şöyle söyleyeyim en az lise mezunu meslek lisesi teknik lise mezunu yüksek lisans ön lisans mezunu arkadaşlar çalışıyor ve çalışan otom sayımız az yani koca bir fabrika ama mesela şöyle 168 kişi sendika üyesiydi. otomasyon olduğu için fabrikada ee, daha çok çalışan sayısı az ama ücret karlığı noktasında işveren 168 kişi üzerinden kazanıyor. İşverenin kazandığı rakamlar üzerinden konuşmak çok da sevmiyorum aslında. Yani çünkü yani çok e, biz o tarafa değil aslında. Yani kazansın, kazanmasını istiyoruz. O kazanırsa biz de kazanırız diyoruz. Fakat e, biz kazanamıyoruz. Kazama, kazanamadığımız için grev uygulamasını koyduk. Grev devam ediyor. Hızlı bir şekilde gidiyor. Günler geçiyor. 25 gündür de hiçbir görüşme olmadı. Hiçbir görüşme talebi olmadı. Yani bize bu Reva görülen grev bu soğukta, kış gününde işte okullar açık, insanların gideri var, kirada olanı var, efendim, borcu olanı var biliyorsunuz. Çalışanlar zaten zor durumda yani maaş alırken geçimlemediğimiz durumda bize işveren sen maaş da alma ne halin varsa gör. Yani bu grevi biz istedik yoksa biz istemedik, işveren istedi. Yani ülkedeki durum ortada, grev yapmak da çok kolay değil. Ama öyle bir duruma geldik bıçak kemikte. Yani biz o yüzden bu grevde arkadaşların inancı yüksek, moral motivasyon yüksek, kaç gün sürerse sürsün bu grevde tüm istediğimiz haklarımızı almadan kesinlikle bitirmeyeceğiz. Net. Yani asla yarım adım atmayacağız. Yani bu bizim için bu mücadele hak mücadelesi. Haklı bir mücadele. Bunu tüm kamuoyunu bilsin isterim. Kocaeli işçi kenti. Ee, tüm işçi arkadaşlar bu greve sahip çıksın. İşte duyuyoruz kamuoyunda sizler de duyuyorsunuz mutlaka. İşte Ocak ayında devam eden toplu sözleşmeler ya da ikinci, üçüncü dilimine zam alacak işyerleri var. Bunlar içerisinde açıklanan TÜFE 6 aylık, TÜFE 15. Yani memur, emekli e, zam alacaktı. 15 da hükümet yetkilileri artı verdi. Yani hükümet kendi verdiği enflasyona da inanmıyor. Yani bunu işverenler görsün 15 puan açıklanan tüfe var bir 15 puan daha üstüne verdiler yani kendileri inanmıyorlar burada özel sektörde özellikle çalışan işçiler egzam talepleriyle burada büyük fabrikalar büyük işyerleri var büyük holdingler var herkes egzam bekliyor ve egzam çalışan hakkıdır çok doğaldır bunu istemeleri çok doğaldır haklıdır o yüzden biz şöyle bir şey görüyorum benim şahsi olarak grevinin ilk çıktığımız günden beri de bunu Söylüyorum bizim yani grevimiz bir Bekart'ta oldu. Bekart'ın grevi devam ederken biz greve çıktık. Onlar anlaşma sağladı. Biz henüz anlaşamadık. Ee, şöyle görüyoruz. Yani işçi sınıfa ayaklanacak Grevler devam edecek. Direnişler devam edecek. Ee, çünkü insanlar yani bir gerçek var. Oradaki gerçek de şu. İnsanlar geçinemiyor. Yani burada e, biz üzerimizdeki sorumluluğu yükü biliyoruz. Biz Tecrübeli bir ekibiz. Yani benim 5. dönem toplu sözleşmesi masada oturuyorum. İki tane de temsilci arkadaşlarım var. Onlarla beraber yürütüyoruz bu işi. 16 yıldır bu iş yerinde çalışıyorum. Ee, biz gayret gösterdik sözleşmeyi bitirmek için. Yani üstümüzlerimizdeki sorumluluğun bilincindeyiz. Yani insanların işte biz bu grevde olduğumuz sürece e, insanların nasıl etkilereceğini tahmin edebiliyoruz sadece çalışanların değil işte tedarikçiler, müşteriler bir sorumluluğumuzun bilincindeyiz ama sorumluluğun bilinci olması gereken esas bilincinde olması gereken işveren yetkilileri işveren işveren bu dönem sözleşmeyi onun bir hesapları var onu bilmiyoruz. Yani ya menfaatleri yönünde hareket ettiler. Biraz stokları var. Yani grev işveren istedi. Yani çünkü biz bitirmeye gayret ettik. Onlar hiç gayret göstermedi. Çünkü arada inanılmaz uçurum var. Yani düşünülebilecek, ee acaba filan dinilebilecek bir rakam değil. İnanılmaz uçurum var. O yüzden e, bir grevdeyiz. E, gelen arkadaşlarımız var. Destekliyor STK'lar, sivil toplum kuruluşları, efendim, siyasi partiler. Çalışan arkadaşlar. E, grevimiz her geçen günde büyüyor. Kamuoyunda sizin de aracılığınızla sağ olun. Basın emekçileri. Ayrıca e, ulusal TV'lerde de haber olduk. Buradan bazı milletvekilleri ziyaretlerimize geliyor. Yarın belki meclise gideceğiz yani yarın öbür gün. yani Sesimiz her geçen gün duyuluyor. E, haklı mücadelemiz olduğunu herkes anlıyorlar. Tabii ki biraz yanlış bilgiler oluştuğuydu kamuoyunda. Ya bunlar çok e, %90 olunca bu 90'a alışmadığımız için yani bu ya daha ne hani bu ücreti kabul etmiyorsunuz yani %90 vermiş işveren. %90'ı Şöyle söyleyeyim, oraya da bir açıklık getireyim. Ee, 6700 TL bürüt ücrete %90 teklif var. Yani 90 büyük bir oran gibi gözüküyor fakat <gülüyor> ücret düşük. 6700 TL. Yani bizim mevcut ortalamamız aslında 6700 değil. 10.830 TL fakat biz onu egzam olarak almıştık. İşveren teklifini eski ücretimize 6700 yüzde %90 teklif ediyor. Anlaşamadığımız Birinci nokta burası yani e, ücret. Sosyal haklarda da aynı şekilde tüfeği dayatıyorlar. Yani sefalet ücretinde e, çalışalım. 10 bin lira olmuş e, 10 bin 7 lira asgari üretim bürüt ücreti olduğu yerde burada kıdemli çalışanlar bizim kıdem yılı ortalamamız 11 sene. Yani kıdemli çalışan teknik personel asgari ücretle mi çalışacak? Yani askeri askeri ücreti bize dayatıyorlar. Geldiğimiz nokta bu. Yani asgari ücretle biz çalışmayacağız askeri ücretle çalışacak iş yerleri küçük iş yerleridir. Bizim iş yerimiz küçük iş yeri değil. Biz özel bir iş yapıyoruz. İşveren büyük paralar kazanıyor. Yaptığımız iş özel ve güzel olmasa işveren bu paraları kazanamaz. Biz kazandırıyoruz. Ve istediğimiz ücret devede kulak değil devede tüy. O yüzden bu grev haklıdır. Bizim grevimiz haklı mücadeledir. Lila'daki mücadele. Mustafa kardeşim burada bu işin başını çekiyor. Haklı bir mücadeledir. Onlar da haklarını alacaklar. Onların yanındayız her zaman. İşte bir yılda açtı, yani burada örnek bir mücadele sergiledi. Bir yıldır biz de üç dört defa ziyaret ettik kendilerini. Yani esas ama orada her gün arkadaşlar grev çadırında, sendikamızın olduğu grev çadırında bu arkadaşlar olmasa o direniş olmazdı. Sendikası yetki de aldı, o iş yerine girecek, toplu iş sözleşmeleri görüşüyor, devam ediyor. Yani bundan ötürü başta Mustafa kardeşimi ve emeği geçen tüm arkadaşlarımı kutlarım. Başarılar diliyorum. Evet peki aslında siz de söylediniz Kocayeli bir işçi alıcısı. Ee, diğer işçilerin direnikte yaklaşım nasıl ziyaretler olduğunu söylemiştiniz. Biraz oraları da açabilir miyiz? Tabii şimdi şöyle bizim görev 25 gün oldu. 25 gündür hiç alanımız boş kalmadı. Evet geliyor fakat istediğimiz düzeyde değil. Yani biz tüm konfederasyonlardan destek istiyoruz. Tüm konfederasyonlara bağlı işyerlerinden e, işyerleri, sendika yöneticileri, başkanları geliyor. Fakat bizim onlar da başımızın üstünde. Fakat esas işçi, emekçi grev alanını, grev havasını, teneffüs etsin, oraya gelsin, oraya anı yaşasın. İşçiler bir beraber olduğunda, birlik olduğunda neler yapabileceğini görsünler. Esas e, beklediğimiz şekilde değil ama önümüzdeki hafta. Bu iş daha da hızlandıracağız. Bize davet ediyoruz kendilerini. Artık bu saatten sonra söylemlerimiz ona şey... Yani Büyük bir kent burası. Ve çalışan öyle fabrikalar var. 8 bin, 15.000 bin, 15 bin, bin, bin çalışanlar var. Yani şimdi bugün bize, yarın onlara, ki yaşadılar işte bugün egzam talep ediyorlar. Biz işçi arkadaşları bekliyoruz. Daha çok destek görmek istiyoruz. Destek var ama daha çok destek görmek istiyoruz bu şekilde. Evet, peki Mustafa Sertaç Bey sizle devam edecek. Mustafa Gürel dedi ki e, giderek işçi hareketleri, işçi direnişler atlayacak, e, patlayacak. Bu konuda bir e, iyime dönüm görüyor. Çünkü e, var olan enflasyonda açıklanan zam rakamları e, ortada. Siz süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? E, sizin izlenimleriniz neler? Bölgemizde ufak ufak öyle şeyler var. E, hani... Bu söylemleri yapan arkadaşlar var. Ee, civar fabrikalarda promosyon için eyleme çıkan arkadaşlar var. Onları takip ediyoruz. Bazı fabrikalarda şu an exam, metal fabrikalarında egzam talebiyle e, ses yükselten arkadaşlar var. E, büyük, yani dediği gibi evet 3000-4000-5000 kişilik çalışan fabrikaların e, ortalamamız düşük. E, biraz yetmiyor diye e, söylentiler var. Daha şu anlar fiili bir eyleme geçmiş veya bir direnişe geçmiş bir fabrika yok ama bu söylemler var. Ses yükselten çok insan var bölgede. Bölgede direniş olarak fazla bir şey yok şu an bizim. Tabii Koceli tarafında daha fazla direniş ve daha fazla şey var, grev var. Bizde şu anlık sadece biziz. Onun dışında bölgede bir grev yok. Gözü kulağı bizde diğer fabrikaların ben yani sendikalaşma talebiyle gelen fabrikalar da var tabi ki soru soranlar var işte nasıl yapalım nasıl edelim diye akıl almaya gelip burada ne kadardır bekliyorsunuz diye soranlar var durumun nasıl olduğunu nasıl geçindiğimizi soranlar var yani işçi bunu takip ediyor Ben yani takip etmiyor desek yalan olur bir kıvılcım bekliyor diyorum yani artık zaten geçinemedikleri ortada bunu promosyonlar için mücadele ettiklerinden anlıyoruz işte bazı yerlerde egzam için 10-15 dakikalık iş durdurmalara gidiyorlar. İşte kapı önünde e, geç girip servislerden geçiniyorlar. Ama bu gibi şeyler yaptıklarını kulağımıza geliyor sık sık e, e, bu daha böyle bir önderlik edecek ve bunu e, büyütecek bir yer daha çıkmadı. E, eğer böyle bir yer olsa e, katılırız seve seve katılırız yani. Şu anlık yok bölgemizde. Peki, programın sonuna da geldik aslında hem bizleri dinleyen <gülüyor> dinleyicilerimiz hem de diğer divar bölgedeki işçilere neler söylemek istersiniz en yani son. sizde başlayalım Mustafa Giral Bey sonra da Mustafa Sarktaş Bey'le sonlandıralım. Bizleri dinleyen işçi kardeşlerime e, şunları söylemek istiyorum. İşçiler birlik olursa dünya yerinden oynar biz bu sloganı atıyoruz. Birlik olsunlar bizim burada yakmış olduğumuz grev ateşi onlara cesaret vereceğini düşünüyorum. Birlik olduğumuz zaman bizim karşımızda hiç kimse duramayacaktır. İşçi arkadaşlarımı grevimizi büyütmeye davet ediyorum. Tüm işçi sınıfına bizim yapmış olduğumuz grevin hayırlı olmasını diliyorum. Sizlere de teşekkür ederim bu imkanı tanıdığınız için. Kolay gelsin, sağ olun. Sağ olun. Asıl biz teşekkür ederiz programa katıldığınız için. Buyurun sağ ol beyin, devam Ben şu an mevcutta sendikasız olup sendikasız çalışan arkadaşlara ee, sesleneceğim. Onlar da artık kendi mücadelelerini birlik olup yapmalarını istiyorum. Yani sendikasız bir sermayenin karşısında güçlerinin olmadığını söylemek istiyorum. Bu mücadeleyi büyüsünler, bu mücadeleyi devam ettirsinler, üye olsunlar, üye olmaktan korkmasınlar. Sendikayı sizler yöneteceksiniz, sizler yönetin sendikaları. Yani sendika kendi başına bir kurum size gelip bunu sağlamıyor maalesef. Siz onu kendiniz sendikayı kurup kendiniz sendikayı yönet. Yani oradaki işlevsellik tamamen işçi. Birlik olmak sizin elinizde. O birliği sağlayıp kendi haklarınız için mücadele etmediğiniz sürece yoksulluk sınırına kölelik denilecek sınırlara kadar ücretlerimiz diyor O gerilenen noktada birilerinin sıklanıp bu ücretleri yukarıya doğru itmesi gerekiyor. O yüzden mücadele şart. Üye olmaktan korkmasınlar. Üyeli, e, sendikalı ol, olsunlar Sendik, bir yerleri sendikalı yapsınlar bu mücadeleye katkı sağlasınlar artık dönemimiz böyle bir dönem e, destek veren arkadaşlara, basın arkadaşlarına siyasi olanlara e, işçi temsilcilerine e, sosyal e, gruplara teşekkür ediyoruz seslerimize ses verdikleri için bu bunca sene Teşekkürler herkese. Asıl biz teşekkür ederiz. Bugünkü programda Lila Kağıt ve Karton Sonu'nda yırtlanan derinlikleri konu edindik. Konuklarımız Selleroloji Sendikası'ndan Karton Sonu Başdemişleri İlci Mustafa Gürel ve yine Selleroloji Sendikası'ndan Lila Kağıt Dönişleri İlci Mustafa Şarttaş'tı. Kendilerinin direnişlerini hem Lila Kağıt hem Karton Sonu'nda takip edeceğiz ve sonuçlarını <gülüyor> dinleyicilerimize duyuracağız. Hatta ilerleyen programlarda Umarım kendilerini kazanımlarıyla yeniden konuk ediniz diyorum ve yeni bir emeğin gündem programında görüşene kadar tüm dinleyicilerimize kalın diyorum.